Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet TV komuter adresine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soruyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımızda İlmihal.com.ter adresinden ya da Lalegül TV komuter adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Rabbim versin inşallah. Cümlemize inşallah. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. E, zekatla ilgili dört sorum var demiş e, izleyenimiz. Birincisi, ticari taksiye zekat düşer mi? istiyorsanız tek tek cevaplayarak gidelim hocam. Ticari taksiye zekat düşer mi? Sorularda acaba bir bütünlük var mı? Biri o zaman ister, diğerlerini de ekleyeyim. Dinledim. Zekatla alakalı çünkü hepsi. Yatırım amaçlı alınan arsaya zekat düşer mi? Şayet düşerse... Birkaç sene sonra satıldığında zekatını nasıl hesap etmem gerekir? Kira gelirlerinin zekatını hesa nasıl hesap edilmelidir? Ve zimmet defterini ödemekte zekat olur mu? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Aslında bu suallere farklı şekillerle cevap vermiş idik hı hı. farklı programlarımızda. Genel itibariyle bahse konu olan bu zekatlar, uruzu ticari diye tabir ettiğimiz ticari malların zekatı, altın, gümüş bir de paranın zekatı. Malumunuz zekata dair dört kalem sınıf vardır ki bunların hukuku da birbirlerinden farklıdır. Ama daha yaygın olan, daha insanlar katında bilinen al-sat yaptıkları mallar, altın, gümüş bir de para dediğimiz olay. Şey ki, zekat nedir? Zekat kişinin ticari bir malı varsa ki ticari maldan kastettiğimiz bizatihi alıp üzerine karını koyup ve satışa arz ettiği mal demektir. Üzerinden para kazanmış olduğu mal ticari mal değildir. Evet. Bunu bir kere e, vurgulamamız gerekir. Dolayısıyla sualde işte ticari plaka veyahut da işte bir fabrikatörün e, iş aletleri, Makineleri. bir sanatkarın işte el aletleri gibi bu emtialar veyahut da bir tezgahtarın tezgahı, evet. bir münübüsçünün minibüs hattı, malumunuz pazarlardaki tezgahlarda büyük meblalara satılabiliyor. Yani evet. yer olması, mekan olması Hı. itibariyle, hak olması itibariyle. Bütün bunlara baktığımız zaman bunlar e, ticari bir mal niteliğine haiz değillerdir. Evet kişi belki bundan para kazanıyor. Bu bağlamda insanlar buna ticariymiş gibi bakabiliyor. Ama İslam fıkhında kastedilen ticaret bizatihi al-sat yapılan emtiyadır. Bu sebepten dolayı işte kişinin taksi plakası varsa ve bu insan taksi plaka alım-satımı yapmıyor ise yani onu kiralayarak oradan bücret evet. alıyorsa, keza tezgahı varsa, bu insan tezgah alım satımı yapmıyor ise veya hatlı minibüsü varsa, bu insan hatlı minibüs ticareti yapmıyor ise bu durumda bu adam bunlara zekat vermeyecektir. Evet. Neye zekat verecektir? Elbette buradan elde ettiği gallet. Gelire zekat verecektir ki bu gelir de e, nisap miktarına ulaşması gerekir. Tabi gelir olarak değil de yılbaşından yıl sonuna kadar üzerinden bir yıl geçeceği bir nisabı olması gerekir. Yani biriktirmiş kenara koymuş olduğu bir para olması gerekir. Para, altın, hmm. gümüş veyahut da alsat yaptığı bir emtia, bir hmm. malı olması gerekir. Tabi burada yine yanlış bilinen bir mesele daha var. Çok fazlasıyla sual ediliyor. Ee, bir yılın geçmesi bütün paran üzerinden şart değildir zekatla alakalı Nisap diye tabir ettiğimiz e, yani bir ne diyelim ona minimum bir seviye vardır evet. 96 gram altın veya da bu, bu, bu, yani bu değerde para veya bu değerde ticari bir mal bu kadar bir e, malın üzerinden yılın geçmesi şarttır yoksa bunun üzerindeki rakamların her bireller üzerinden bir yılın geçmesi şart değildir evet. Bunu şöyle bir örneklendirme yapacak olursak günümüzde işte 96 gram altın kaç para yapıyor? 38, 38 lira yaptığını düşünecek olursak an itibariyle ki bu her zayi değişebilir. Her yani kişinin elinde altını yoksa parası veya ticari malı varsa burada değer itibariyle altına göre hareket edecek. Altının değerin artması ile nisaptaki bu olanak düşecek, yükselecektir. Düşmesiyle nisap miktarı aşağı düşecektir. Evet. Dolayısıyla burada sabit olarak yani 36-40 şeklindeki ifadeleri evet an itibariyle belki itibariyle ederiz ama bunun bir da söz konusu değil. Şu anda özellikle mesela sosyal medyada paylaşılıyor hocam. Mesela zekat vermek isteyenler nasıl vermesi lazım diye. İşte elinde 20 bin lirası olan şu kadar verecek. 40 bin lirası olan şu kadar. Bu daha önceki yıllara göre hesaplanmış bir evet. e, zekat hesaplaması ve burada bir yanlış yapılıyor. Yani şunu söylemek lazım. lazım. Daha önceki yıllara göre de olsa oran aynıdır. Oranda Hı -hı. bir değişiklik olmaz. Yüzde iki buçu verilecektir. Ancak yüzde iki buçu verilecek olan nisap miktarı ne kadardır? Bu ise zamana göre değişecek. Türk lirasına çevirince değişiyor. Değişecektir. Kişinin elinde fiziksel altını yok ise, fiziksel Hı -hı. gümüşü yok ise. Dolayısıyla biz söz gelimi misal üzerinden gidecek olursak, kırk lira diyelim ki nisap ise eğer kırk liranın üzerinden bir yıl geçmesi şartı vardır. Ama diyelim ki Ramazan'ın beşinde insan 40 bin liraya malik oldu, bir daki Ramazan'ın üçünde elinde 40 bin lirası var, dördüne bir 10 bin lira daha para gelse ve beşine 50 ile girecek olsa, bu insan neyin zekatını verecektir? Bu insan elli'nin zekatını verecektir. Oysa o onun üzerinden daha bir gün geçmiştir. Bunun dönemi yok. Yani burada asgari tutar diye tabir ettiğimiz nisabın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Yani. Onun üzerindeki mallar ise buna fıkıh dilinde mali i müstafat deniyor. Yıl içinde elde edilen gelir deniyor ki bunlar katılır. Yani yıl sonuna geldiğimiz zaman kişinin elinde duruyorsa zaten zekatını verecektir. Yani yıl sonuna geldiğimizde kişinin elinde bunlar durmuyor bir şekilde tüketilmiş ise veya ticari olmayan bir mala intikal ettirilmiş ise bu insan zaten bunun zekatını vermeyecektir. Dolayısıyla mesela suallerden bir tanesi e, kira gelirlerinin zekatından evet. bahsediliyor. Oysa e, kira gelinin zekatı diye bir olay yoktur. Bu kişinin çalıştığı aylık olarak aldığı bir maaş gibi düşünebiliriz. Kıra geleni de öşür gibi mi düşünüyorlar acaba hocam? Öyle bir ee, algım oluştu acaba insanlarımız? Olabilir. Bu şekilde bir düşünce söz konusu olabilir ki bazı e, muasır fıkıhçılar özellikle fabrikasyon ürünlerde fabrikatörlerin üretmiş olduğu malları öşre kıyas edilerek oranlarda farklı ifadeler kullanıyorlar ya yani nasıl ki bir tarladan çıkan mahsulden onda bir veya yirmide bir oranında zekat veriliyor ise evet. e, bir fabrikatörün de fabrikada üretmiş olduğu bir malın onda bir veya yirmide birini vereceği şeklindeki ifadeler vardır ama bu tabii ki e, fetva olarak kabul edilen bir görüş değil e, arazi mahsulü arazidir. arazi mahsulün haricinde al sat yapıp ki üreterek e, ticaretini kastettiği mallar ise bu bildiğimiz oran yüzde iki buçuğunun verilmesi ve üzerinden bir yılın geçmiş olması tabii dediğimiz gibi nisabın üzerinden malın tamamının üzerinden değil. Peki kişi Kira gelirleri varsa bunları nasıl hesap edecektir? Kira gelirlerini alıyordur, işte onu sene içinde yiyordur. Senesi geldiğinde bakarız. Senesi geldiğinde elinde zaten birikmiş miktarda parası varsa zaten onun zekatını örecektir. Eğer birikmiş miktarda parası yoksa aldığını zaten yemiş ise bu insan üzerindeki o havlen havil diye tabir ettiğimiz bir yıl geçmemiş olacağı için bu kişi bir daha onu hesap ederek zekatını vermesi gerekli dememizin bir anlamı yok. Ama burada şunu da vurgulayalım. E, diyelim ki hani nisap 40 bin lira dedik yani ya, itibarıyla e, 40 bin lirası var e, senesinin dolmasına bir gün kaldı. O anda da bir kira geliri oldu. Onu da kattığımız zaman işte 41 bin lira oldu. O yani. adam 41 bin liranın zekatını verecek. Yani o kira gelirini o an katılması itibariyle kira geliri olarak değil de mali müstafat olarak yani yıl içinde elde edilen bir mal olarak ki bu şöyle de olabilirdi. bir onu yevmiyeci olarak çağırmıştır, gitmiştir orada bedensel olarak çalışmıştır, oradan yevmiyesini almıştır. Bu para da aynı bu kabildendir. Hmm. Yani. veya işte bir e, bir malını satmıştır ki sattığı mal ticari bir mal değildir. Ama Kullandığı bir arabasını var, satmıştır, parası parasını almıştır. Aldığı para da tam niseye denk geliyor. Zekat, zekat verme vermiyor. zamanına denk geliyor ise daha bir saat önce almış olsa bile onu da zekatına katacak, hmm. zekatını verecektir. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Hocam şöyle bir durum olsun. Mesela Ramazan'ın beşinde diyelim ki bu insan zekat vermeye müktedir oldu. işte. o Ramazanın beşi geldi, zekatını da verdi, elindeki bir şeye göre, paraya göre. Ama altısında, yedisinde üzerine para eklendi. Evet. Şimdi e, hesap e, herkesin için yıl dönümüdür. Hı hı. Yani kişiye Ramazan'ın beşinde örneğimizde bu üzerine veriyorduk. Ramazan'ın beşinde ilk defa Nisab'a malik olduğu hı. zaman bu kişi için hesap tarihi Ramazan'ın beşidir. Dolayısıyla Ramazan'ın beşi geldiğinde elindeki bütün mal varlılığını, ticari mal varlılığını, asat yaptıklarını, parasını, altını, gümüşünü bize zekatını verdikten sonra bu insan artık o yıl için mükellefiyetini yerine getirmiştir. Hı hı. Bundan sonra e, Ramazan 6'sı, 7'si geldi. Tekrardan bir para kazandı. O önemlidir. O yıl içinde elde edilen bir paradır ki hmm. bir dahaki seneye kadar eğer evet. kalırsa verecektir. Evet, kal. Kalmazsa, tüketmişse onun zekatını vermeyecektir. Çünkü sizin bu dediğinizde şöyle bir mantık söz konusu olur. Adam her aldığının zekatını vermesi gerekiyor. Evet. Çünkü 5'inde eğer hesap edip de 6'sındakini de vermesi gerekiyorsa 7'sindekini niye vermesin? 8'sindekini niye vermesin? İşte onun dediğin bir şeyi var mı? 10 gün, 15 gün içinde bir şey Böyle. Öyle bir gelirse, yoktur yok. Yıl ne ise gün hmm. ne ise o gün an itibariyle hesap edilir. E, o gün itibariyle zekat verilir. Ondan sonra bir yıl için kişi artık bitmiştir. Tabi burada bir de şöyle bir işlem daha yapılıyor. Bunu da e, söylemekte fayda var. E, kişi diyelim ki örneğimizden gidecek olursak Ramazan'ın beşi geliyor. Hesabını yapıyor. İşte benim diyor yüz bin lira zekat vermem gerekir diyor. Aslında onu çıkartıp o an itibariyle vermesi gerekir. Hmm. Ama onu e, yıla bölüyor. Yani peyderpey veriyor. Hmm. Bu aslında peyderpey bölmesi durumunda zekatın sıhatına zarar verir mi? Zekatın sıhatına zarar vermez. Çünkü zekat için belli bir vakit yok. Her ne zaman öderse buna eda deniyor. Kaza hmm. denmiyor. Ancak tayin etmiş fakirin bir hakkı söz konusu oldu. Yani sizin borcunuz zimmetinize sabit oldu hmm. ve bu borç vadeli bir borç değil. Ama siz bunu beşinen ödemeniz gerekirken siz bunu vadilere yaymış oluyorsunuz ki fakirin hakkına bu anlamda tecavüz etmiş oluyorsunuz. Bu bir problem. Geriden ee, gelerek ödeyebilir ama değil bu mi Bu Hayır o geriden gelerek değil aslında o ileriye yönelik zekat İleriye doğru yani. Ondan bahsediyoruz. Evet. Bu zekat vermesi gerekir artık onun için hesap kapanmıştır. Hmm. Rakam sabitlenmiştir ve vereceği rakam da bellidir. Böyle bir durum lazım. itibarı onu vermesi gerekirken onu yıl içine bölmüş olması. İleriye atıyor yani. Bunun dediğimiz anlamda bir mahsuru olduğu gibi bir de şöyle bir mahsuru var. Diyelim ki sizin hesap etme an itibariyle siz hesap ettiniz şu kadar paradan zekatını vereceksiniz. O zamanki altınıza göre hesap ettiniz ona göre zekatını verecektiniz. Altınız veya da paranız vardı paranızı altınıza çevirerek rakamlar budur. Ama onu o an itibariyle vermediniz. Aradan zaman geçti. Zaman geçtikten sonra verirken oysa elinizdeki altınınız durduğu halde onun yüzde iki buçunu vermeniz gerekiyordu ki altının değeri belki de yükseldi. Evet. Ama sizin o hesap ettiğiniz tarihte ise TL'ye çevirdiğiniz dönemde fiyatlar düşük olduğu için vereceğiniz rakam işte bin lirayken şu anda belki bin iki yüz lira oldu, bin beş lira oldu. Bunun da hesabını tutmama durumu söz konusu olur ki bu da kişinin eksik zekat vermesine sebebiyet verebilir. Evet. O yüzden e, yılı geldiği zaman insan hesabını yapıp o rakamı tespit edip onu bir an önce e, vermesi. Yani tarihin Ve, de iyi belirlemesi lazım, not etmesi lazım. Veyahut da dediğiniz gibi öncesinden yani nasıl öncesinden o ki siz e, kasadan toplu halde para çıkarmanız sizin ticaretinizi aksatıyor ise veyahut da bir şekilde işinize gelmiyor ise o zaman yıl içinde zekat namıyla peyderpey para verirsiniz yıl içinde. Tabi nisaba sahip olan kişiden bahsediyoruz. Yıl sonu geldiği zaman hesabınızı yaparsınız. Ben ne kadar zekat vermem gerekiyor? Şu kadar. Peki ben bu yıl içinde ne kadar zekat vermişim? Bu kadar. Onu ondan çıkardığınız zaman geriye bir şey kalıyorsa onu ödersiniz. Geriye bir şey kalmıyorsa zaten borcunuzu vermiş olacaksınız. Evet. Yani önceden verme bir sıkıntı olmaz. Yani Ama yüksek verenler için aslında bunu yapmaları daha mı güzel hocam? Mesela erkenden vererek işte erkenden, sene sonuna hiçbir yani şey kalmaması. Yani sene içinde dağıtılmış ama evet. Bir de bazen şöyle bir şey olabiliyor, zekatı hesap edip de verme gününde zekata ehil olan kişiyi bulmada sıkıntı yaşanabiliyor. Evet. Oysa daha öncesinde çok muhtaç kişilere karşılaşılıyor. O anda onun ihtiyacını görmek gerekiyor. Mesela örneğin şu an içinde yaşadığımız bu dönem itibariyle e, bu salgından dolayı birçok iş yeri kapanmış. Birçok insan mağdur durumda kiralarını ödeyemeyecek duruma gelmişler. Böylesi insanlar muhtaç bir durumda. Böyle bir durum söz konusu olduğu için ya ben zekatımın daha var aslında ama buna da vermek istiyorum. Şu anda verilebilir. Ki zaten Ramazan-ı Şerif ayında olmamız yani genelde insanlarımız çünkü zekattan hep Ramazan-ı Şerif aylarında veriyor ki fazilet daha fazla olsun diye ki bu da aslında şu anlamda bir sıkıntıya sebebiyet verebilir. Herkesin yıl dönümü Ramazan değildir. Yani herkesin senesi Ramazan ayı olarak değil. Çünkü herkesin zengin olduğu, nisaba sahip olduğu dönem farklı olabilir. Dolayısıyla siz öncesinde belki vermeniz gereken zekatı vermeyip Ramazan'da hesap ediyorsanız bunu tehir etmiş oluyorsunuz. He, e, veyahut da sonra vermeniz gerekirken Ramazan'da hesap edip de veriyorsanız takdim etmiş, önce vermiş oluyorsunuz. Ama bu durumda sizin yıl, yani kendi yılınız geldiği dönemde ise eğer mal varlığınızda bir artış söz konusu varsa o zaman eksik vermiş olacaksınız. E, mesela kurbanda şey oldunuz, zekada müktedir oldunuz. Onu hesaplamanız gerekiyor o anda tekrar bir daha. Dolayısıyla niye? Çünkü siz Ramazan-ı Şerif'te verdiniz ama Ramazan-ı Şerif'teki yani. varlığınıza göre verdiniz. Hmm. O dönemdeki varlığınıza göre verdiğiniz rakam uyuyor idi yüzde iki buçuğa. Ama siz kurban e, geldiğinde e, veyahut da işte zilhice, zilkade ayları geldiğinde siz o dönemde hesap ettiğiniz zaman malınızda bir artış söz konusu olduğu zaman sizin vermeniz gereken zekat o artışa göre olması gerekir. Evet. Bu durumda da eksik vermiş olacaksınız. O yüzden e, kişiler eğer bir yılları varsa bunu biliyorlarsa ona göre hesabetsinler. etsinler. Eda'yı belki Ramazan'da yapabilirler. Veyahut da muhtaçları yakaladıkları, muhtaçları buldukları an itibariyle bunu yapabilirler. Ama bir kenara yazsınlar ne verdiklerini. Ramazan'da bir de şey var hocam daha fazla sevap olayı var ya. Evet. Onu ama muhtaç da bekliyor, onu da düşünmek lazım. Yani o artık kişi kendisi bir yol izlemelidir. yani evet. Çünkü daha muhtaç olan bir insan varken hmm. yok ben sana vermeyeyim, Ramazan'ı bekleyeyim dediğin zaman hmm. o adamın o anlık ihtiyacını görmemek kişiyi fazilet noktasında aslında onun ihtiyacını görmek söz konusu olacaktır. Evet. Dolayısıyla bunu duruma göre, yoluna Karşılıksız göre… Karşılıksız borç vermek şeyine de gider değil mi hocam? Evet. Mesela oraya baktığımız zaman erkenden mesela zekat vermeye muktedir birisi. Daha zamanı gelmemiş ama fakir birisini görüyor. ya Onu veriyor zekat niyetiyle. Bir de hani Allahü Teala diyor ya birine borç veriyorsun mesela. Karşılıksız verdiğiniz zaman hiç geri beklemeden vermek şartıyla verdiğiniz Şimdi, zaman. E, borç hukukuyla zekatı birbirine karıştırmamakta faide vardır. E, borç verdiğiniz zaman o borcu alacaksınız. Evet. Almayıp da onu sonradan zekatınıza mahsup etmek bu caiz olmaz. Evet. Yani bunu birbirinden ayırmamız hmm. gerekir. Ha, yok siz onu onure edebilme adına zekat vereceksiniz ama ona zekat ismini de kullanmak istemiyorsunuz. Hmm. Ona veriyorsunuz onu. O evet. onu borç olarak zannediyor ama siz onu zekat olarak verdiyseniz bu durumda ödeyemeyeceğini de zaten bildiğinizden hmm. dolayı zaten siz de onu talep etmiyorsunuz. Evet. Bu durum farklıdır. Hmm. Ama borç nam ile veriyorsanız bu borçtur. Onu daha sonradan iskat edecek olsanız bile bunu zekata hesap etmeniz elbette doğal Doğru. mümkün olmayacak. Evet. Dolayısıyla sorulardan bir tanesi zaten bu yönde idi. Ee, tekrar alacak olursak soruları daha özetlemiş oluruz. Zimem defterini ödemekte zekat olur mu? Kiragilerini zaten bahsetmiştik. Ticari taksiye zekat düşer mi? Onu, Onu da, da cevapladık. Yatırım amaçlı alınan arsaya zekat düşer mi? Da... Şimdi e, yatırım amaçlı arsayı şöyle bir kenara koyacak olursak e, zimmet e, borcu, defter borcu Hı. ki bu da günümüzde çok e, popüler olan bir mesele. Yani insanlar gidiyor bakkala diyor ki sana kimin borçları var şu kadar al Hı. ben bu borçları kapatıyorum diyor ve bunu zekatıma sayayım. Evet. E, normalde zekat e, temlik ile olan bir ibadet yani mülk vermeyle olan bir Hı. ibadet. Malumunuz bir temlik var bir ibaha var bir de iskat vardır. Temlik bir nesneyi, bir aynı, bir malı karşı tarafa mülk niteliğiyle devretmektir. Yani bu senindir artık deyip onun eline vermek ve bütün tasarruf yetkisinin o kişiye ait olması. Bu temlik deniyor. Bir de ibaha vardır. Örneğin iftarda yemek veriyorsunuz. Diyorsunuz ki buyurun sofraya yemek yiyebilirsiniz. Orada hiçbir yemeği kişiye temlik etmiyorsunuz ama oradaki istediği yemekten kişinin yemesine müsaade ediyorsunuz. Buna da fıkıh dilinde ibaha derler. Ve ev sahibinin onayı olmadan o insan o sofradan bir şeyi alıp cebine koyma yetkisine sahip değildir. Evet. Ama yese yemesine müsaade vardır. Kendisi yemeyip de bir başkasını oraya tutturma hakkına da ev sahibinin onayı olmadan müsaadesi yoktur. ibahanın yöntemi. Zekat ibaha yoluyla olmaz. Zekat iskat yoluyla da olmaz. İskat nedir? Benim sizde bir alacağım var. O alacağımı zekata mahsuben düşürüyorum diyecek olursak bu da olmaz. Zekatta illaki temlik gerekir. Peki sizin... A şahsına borcunuz olduğunu düşünecek olsak ve ben size zekat vermek istiyorum ama sizin elinize vermek istemiyorum. Sizin o kişiye borcunuz var o borcunuzu sizin namınıza kapatayım ama ben bunu zekatıma sayayım. Bu şekildeki zimmet borçları aslında bu kabilden defter borçları bu kabildendir. E, bu zekat olur mu olmaz mı? Kitaplarımıza baktığımız zaman özellikle son dönem fakitlerinden merhum e, i̇bn Abid'in Rahimullah Haşi'sinde bu konuya temas ediyor. Kıyas ve istihsandan bahsediyor. Kıyasa göre yani e, temel kurallara baktığımız zaman aslında bu olmaması gerekir. Çünkü kişinin eline e, fiziksel olarak bir mülk olarak malı vermiş olmuyorsunuz. E, ancak İstihsan yoluyla şöyle denilebilir diyor. Borcu kapatırken borçlu olan kimsenin onayıyla bunu yaparsanız yani örneklendirelim. Sizin işte diyelim ki içeride oturan arkadaşlarımıza borcunuz var. Ben diyorum ki Suat bak senin borcunu ben kapatacağım. Zekatıma niyetle kapatacağım. Tabii bu zekattır veya değildir söylemeye gerek hmm, yok. Tamam. Ben kapatacağım. Bilgin olsun. Sen de buna onay verirsen. Ee, bu durumda ben senin bilginle o borcuna kapatacak olursam bunu zekata saymamız caiz olur diyor istihsan delili ile. Dolayısıyla burada hani e, bakkal zimmet defterlerindeki borçları zekata mahsuben ödemekte e, iki durum söz konusu karşımıza problem olan çıkan birincisi borçlu olan kimselerin bilgisiyle bunu yapmak. Eğer borçlu olan kişilerin bilgisi olmadan bunu yapılacak olursa, bunu zekata sayma imkanımız olmaz. Bu birinci. Hmm. İkinci olarak da adam belki oraya borç olarak yazdırmıştır ama e, zekat alabilecek konumda da değildir. Evet o da Yani nisap miktarı, malı vardır, altını vardır, gümüşü vardır. Ama e, kendisi anlaşması aylığınla anlaşması doğrultusunda yani e, hafta içinde devamlı alıp veyahut da ay içinde devamlı alıp yazdırıp ay sonunda maaşını aldığı zaman ödeyebilme durumu da hmm. söz konusudur. Dolayısıyla acaba zekatı ehil midir değil midir bunu da bilmemiz gerekir. O yüzden burada uygun olan... E, ee, bu şekilde e, kişilerin borcunu kapatma niyetiyle ve bunda da zekatınıza saymak istiyorsanız e, ki o bakkal olan kişi yani o alacaklı olan kimse aşağı yukarı kişilerin durumunu bilebilir. Yani bu adam zekata ehildir değildir deyip ondan, ondan bilgi alarak ve o kişiye de, yani e, borcunu kapatacağınız kişiye de sizin bizatihi söylemenize gerek yok. En azından o alacaklı kişi bak biri geldi senin borcunu kapatacak bu konuda onay veriyor musun deyip de o da tamam dediği zaman siz de onun bilgisiyle o borcu zekat namıyla kapatırsanız bunu da zekatınızla vermiş olursunuz. Hem de güzel bir ameliyede de bulunmuş olursunuz. Evet. E, güzel bir işlem de olmuş olur. Bunu da bu şekilde netleştirmiş olduk. E, gelelim arsa meselesine. Aslında arsa meselesine sözümüzün başında temas etmiş olduk. Dedik ya ticari mal, hmm. ticari mal bizatihi alsat yapılan maldır. Arsacılık yani arsa alıp satıyor yani bundan Yani bir insan sağlıyor. arsa ticareti yapıyor ise, hmm. emlak ticareti yapıyor ise elbette bu adam zekatını vermesi gerekir. Yani bu adam için arsalar bir bakkanın reyonundaki ürünler gibidir. Hmm. Veya bir galericinin dükkanındaki, galeri dükkanındaki otomobiller gibidir, araçlar gibidir. E, Bizzatı onun ticaretini yapıyorsa. Ama bu insan al sat yapmıyor. Sadece kenarında altıl duran bir parası var. O para e, zayı olmasın e, veyahut da işte çalınmasın gibi bir yatırım mahiyetinde e, bir yerden bir mülk alayım dursun. Yarın öbür gün lazım değerlenir, olursa kullanırım. E, değerlenir veya değerlenmez. Allahu ha. Alem bu kabilden bir alım ise bu ticari bir mal değildir. Hı. Yani ondan belki çok büyük para kazanabilirsiniz ileriye dönük veya zarar da edebilirsiniz. Hı. Ama dedik ya bir malın ticari mal olması üzerinden para kazanmakla alakalı değildir. Bizzati üzerinde alsat yapmakla alakalı olan bir işlemdir. Hı. Dolayısıyla yatırım gayesiyle ki ifade genel itibariyle böyle kullanılıyor. Yatırım niyetiyle e, kişi alıp da üzerine karını koyup da hemen satışa arz etmeyeceği bir mülk alıyorsa... Hı. Bir bedel veriyorsa bu mülkler zekata tabi olan mülkler değildir. Ancak zekat alma noktasında bu mülkler tabii ki itibar alınacaktır. Hmm. Yani bir insan nisap miktarı mala asli ihtiyaçlarının haricinde asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisap miktarı bir mala sahip ise bu insan kurban kesmekte de mükelleftir. Zekat da alamaz. Zekat verebilmesi için artı iki şart daha aranacaktır. Nedir artı iki şart daha? Yani asli ihtiyacının haricinde nisaba sahip olduktan sonra artı ikiyi çarpta bir bu birikiminin ticari mal olması veya altın gümüş para olması hmm. bu birinci şart. İkincisi de üzerinden bir, bir yıl, yıl geçmesi. geçmesi. Ama yine üzerine basarak ifade etmek istiyorum ki üzerinden bir yıl geçecek olan rakamın tamamının üzerinden değil. Belki minimum yani asgari tutar diye hmm. tabir ettiğimiz o barajın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Evet. Barajın üzerindeki aşan rakamların üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir. Evet. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Şunu da belirtelim hocam. Hani e, ticari mallar mesela bakkalın işte ürünleri ya da işte araba sat yapan birinin işte arabaları arsa satanın arsaları bunların zekatını hesaplarken hani zekat mevzuu açtığım için tekrar parantez içinde soruyorum nasıl hesaplayacak yani almış olup bir bisküvinin satış fiyatından mı alış fiyatından mı evet. araba veya arsanın da aynı şekilde hocam şimdi önce şunu söyleyelim kişi bizzatı zekat namıyla o ürünün kendisini veriyorsa bunun bir önemi yoktur hmm. yani nasıl şöyle bir örneklendirelim. Ee, bir adam e, dükkanı var, i̇şte, e, bakkaliyesi vardır, unu vardır, şekeri vardır, pirinci vardır. E, Ticari alıp bunların zekatını verecektir. İşte ununun içinden yüzde iki buçuğunu, Pirincin içinden yüzde iki buçuğunu, şekerin içinden yüzde iki buçuğunu çıkartıp da paketleyip veriyorsa, bunda zaten bir önem olmayacak. Onun değeri neyse o değerden hmm. vermiş oldu. Mesela 40 tane şey var diyelim ki, 40 çuval unu var, bir çuvalını tuttuğu zekat olarak, zekat olarak verdi. Veriyor. Ticari bir unu vardı. Evet, bir unu Onun bir vardı. çuvalını fakirlere verdi. Bu adam hmm. zekatını vermiştir. Onun maliyeti mi, Bunun bir önemi yok. Evet. Ama bu adam 40 çuval unu olduğu halde bir çuvalını vermeyip de bir çuvalının bedelini vermek istiyorsa, işte asıl sizin sorunuz tam bu noktada evet. devreye girecektir. Bu çuvalı satın aldığı fiyata göre hesap ederek mi Zekatını hmm. verecek. Yoksa satmayı düşünmüş olduğu rakam üzerinde mi evet. zekatını verecek? Aslında bakılacak olursa ne aldığı rakam ne de satmayı düşündüğü rakam. Hmm. Peki hangi rakam üzerine? Real değer. Hmm. Piyasa değeri. Bu da neye göre hesap edilecektir? Bu insan böyle bir ürünü, böyle bir malı şu an itibarıyla. Yani zekatını vereceği an itibarıyla elde etmek istese kaç paraya elde edebilir, hmm. kaç para bedel ile bu mala sahip olabilir. Oa işte o malın reel değeridir. Tabi bu e, hatta kitaplarımızda Mecbun Enhur'da Şeyh ifade ediyor. Eğer bu kişi para kendici ise ona göre hesap edilecek. Eğer toptancıysa toptancıya göre hesap edecek. Bakın bunu mesela daha bariz bir şekilde anlaşılabilsin diye örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki sizin evinizde çok gömlekleriniz var. Zekat vermek istiyorsunuz. Bu gömleklerinizden birkaç tanesini zekat naminde de vereceksiniz. Bu ikinci el bir gömlektir. E, oysa siz o gömleği satın alırken verdiğiniz bir rakam vardı ama evet. sıfır olarak almıştınız evet. onu. Ama şu anda ikinci el bir gömlek hmm. niteliğine Fiyatı düşmüştür. Fiyatı düşmüştür ama zekat olarak bunu vereceksiniz. Yani bir değeri var. Bunu neye göre hesap edeceksiniz? Siz siz olarak yani hmm. o gömleğin sahibi olarak öyle bir gömleği ama ikinci, olarak, i̇kinci el olarak niteliğine haiz olan o gömleği şu anda almak isteseniz piyasadan kaç paraya temin edebilirsiniz? Hmm o gömleğin değeri o. Ama bakın bir de şunu düşünelim. Bir adam vardır ki, bir adam vardır ki ikinci el gömlek alım satımı yapıyor. Yani dükkanı vardır. Hmm. E, bu işin e, ticaretini yapıyor. Hep ikinci el mallar vardır elinde. Bu adam o malların zek senesi geldi ve zekatını hesap edecek. Elbette içerideki o ikinci el gömlekler hep onun için ticari bir maldır. Evet. Onların zekatını verecek. Neye göre hesap edecektir? O adam o an itibariyle o gömlekleri şu an itibariyle satın almak istese, yani piyasadan temin hmm. etmek istese kaç, kaç paraya temin olacak. edebileceği. Bakın sizin temin edebileceğiniz rakam ile o adamın temin edeceği rakam aynı olmaz. Evet. Bu meselede hmm. malın değerindeki fark ortaya koyar. toptan arasındaki fark. Ciddi anlamda bir fark olur. Hmm. Çünkü o adamın temin edeceği rakam onu toptancı olması itibariyle elbette daha düşü alacaktır. ...veyahut da işte bir antikacı olması itibariyle düşü alacaktır. Ama siz onu almak istediğiniz zaman dükkana gireceğiniz için... ...yani belki de bir antika değeri olması itibariyle ki bu antikacılıkta daha fazla bariz evet. ortaya çıkar. Yani elinizdeki bir ürünü antikacıya getirdiği zaman size verilecek rakam ile... ...o reyonda gördüğünüz antika ürünü satın almak istediğiniz zaman... ...size verilecek olan rakam arasında Çok ciddi bir fark vardır. İşte burada da meseleyi böyle bakmak gerekir. Yani e, tekrardan ifade ediyorum... Elinizdeki ürünün zekatını vermek istiyorsanız ve ürün olarak değil de para olarak vermek istiyorsanız o malın an itibariyle kaç paraya temin edebilirsen o onun reel değeridir. Evet. Yani şimdi geçen piyasalarda öyle bir şey oldu ki mesela araç fiyatları 80 liraya almıştınız arabayı. Bir anda mesela fiyatlar bir fırladı arabanın fiyatı 110 bin lira oldu. Evet. E şimdi tekrardan o arabayı almaya çalıştığınızda ortalama 100-105 bin lira civarında alıyorsunuz. Sen hesabını ederken onu o fiyattan hesaplayacaksın. Evet, 80'den yani, hesaplayamazsınız. Yani bakın şu da değil, satmak istediğin fiyattan da hesap edemezsin. Çünkü evet. satmak istediğin fiyat üzerine karını koyduğun bir fiyattır. Hmm. Daha elde etmediğin bir ticarettir. Yani elde etmeyeceğin, elde etmediğin, daha tahsil etmediğin bir ticaretin zekatını yüklemek doğru değil. Hmm. Satın almış olduğun fiyat üzerine bakacak olursak dediğiniz gibi ya çok ucuz almışsındır ve hatta çok pahalıya almış da olabilirsin. Yani meseleyi şöyle de düşünebiliriz. Ee, özellikle bu e, tekstil e, piyasasında çok yaygın. O dönem itibariyle işte bir model oluyor. E, baskı oluyor işte şeylerde. Evet. E, fiyatları yüksekti işte. Adam diyor ki metresini diyor ben 10 dolardan aldım kumaşı diyor. Kumaşın metresi. Kumaşını 10 dolardan aldım diyor. E, yüklü miktarda yatırım yaptım diyor. Ancak sezonda tüketemedi. Tüketemedim. İkinci sezonda da onun modası geçti. Şu anda onun piyasa değerini 2 dolardan temin edebiliyorsun hmm. ama ben 10 dolardan aldım. Şimdi zekatını verirken bu adama dersen ki on maliyet fiyatı bu adam fazla elinde. Yani reel değerini yansıtmayan bir malı fazladan zekat verdirmiş evet. olacaksın. O yüzden alım ifadesi de yanlıştır, satım ifadesi de yanlıştır. Nedir bunun doğrusu? Reel değer. Reel değer nedir? O kişinin an itibariyle o malı kaç paraya mal edebilmektedir. Hmm. Bu da kişiden kişiye değişiklik arz edecek. Hani toptancı ve perakendeci ifadesini olarak. de bu bağlamda anlamış oluruz. Yani burada da hemen şunu da söyleyelim. E, zekatını verirken e, zekat vereceği işte yapmış ol ticaretteki işten de bir e, maldan da zekatını verebilir. Mesela Polik. un iş yapan bir kişi undan da verebilir. İşte işte bakkal, bakkaldaki malzemelerden de verebilir. Bunda bir galerici 7, 8, araba 6, ticareti yapıyorsa arabayı da zekat olarak verebilir. Hı -hı. Yani ihtiyaç sahibi birine işte dükkanından benim de zekatım ne kadar işte 30 bin lira bu arabanın da şu anda temin etmek istiyorum. Zaten 30 lira mal edebiliyorum. Ben bunu zekat veyautta arabanın fiyatı 60 lira tam 30'unu zekat olarak hesap ediyorum. Bana 30 lira üzerine parasını ödeyecek de bu adama da Hı -hı. yani borçlandırarak. Ver Tabii adamın o kadar bir miktar parası varsa zekat Zaten alabilir alamaz o ayrı bir konu da yani öyle. o şekilde bir değerlendirme de olabilir. Şeyde soralım hocam fitreyi de hani verirken mesela şu an 30 lira gibi 27-30 lira gibi bir rakam çıkıyor. Bunu verirken de para olarak vermek gerekir mi yoksa işte bir buğday un gibi bir şey verilebilir mi? Ee, bu konu aslında mezhepler açısından tartışmalı Hı -hı. bir konudur. Hanefi mezhebi bu konuda en geniş olan yani kıymet ile, değer ile bunun verilebileceğinden bahsediyor. Normalde kitaplarımızda işte fitre hesabında buğdaydan, hububattan veya hurmadan veriliyorken özellikle Şafi mezhebinde bu konu daha titiz. Bizati o hububatın kendisinin verilmesi gerekir. Parasının verilmesinin caiz olmayacağı. Ki ben hatırlıyorum Ramazan-ı Şerif ayında yani çocukluk dönemime denk geldiği zamanlarda Cuma hutbesinde bir Ramazan ayında Cuma hutbesinde Hoca Efendi Mekke'yi mükeremeden bahsediyorum. Hmm. Hutbe irade ediyor. Hutbedeki konulardan bir tanesi de fıtır sadakası meselesi. Hmm. Ve diyor ki sakına ve sakına bedel vermeyin. Sakına ve sakına para vermeyin. Vereceğiniz şey buğday olsun veya da işte hurum olsun. Ha. Yani nas hakkında nas olan ne ise onları vermek olsun ki mezhebin görüşte zaten o noktada. Ama tabii özellikle sakına ve sakına vermeyin derken bir taassupluk. Yani kendilerini ehli hadis olmalarıyla e, meselenin zahiriyle hareket ederek e, bedel vermeyi yasak ediyorlar evet. ve bunun olması caiz olmayacağını söylüyor. Sonra neyse cuma hutbesi dağıldı. insanlar dışarı çıkıyor. Orada tezgahtarlar var. işte şeyler var un satıyor. Fitre için sağları da var böyle hazır. Geliyor adam şahit oldum. 10 riyal veriyor. Oradan bir sağ buğdayı alıyor. Orada bir fakir onu veriyor. O fakir de alıyor. Onu getiriyor o şeye. 8 riyal ile tekrardan Allah satış Allah. yapıyor. Yani burada şimdi kazançlı olan kim? Kaybeden kim? kim? O yüzden evet. Hanefi fıkı hakikaten bu noktada ee, bir müsamahalı. Yani maksat burada fakirin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Evet. O zaman onu değer olarak da verebilirsiniz. Zaten e, günümüzde Diyanet'in tespit etmiş olduğu o rakam aslında bu değer olaktır. Ve bu değer olarak da kişinin hani bir günlük yiyecek olarak ki her Yani tamam belki o dönemde e, buğday yeniyor idi ama şimdilik daha farklı şeyler yenilebiliyor. O yüzden bunun için eğer bir değer veriyorsa asgari tutanak olarak tespit edilen bir rakamdan bahsediyoruz. Peki mesela e, iftarlığını versek, sahurlunu vermiş olsak, yedirmiş olsak onu fitre niyetine geçer mi hocam? Eğer verdiğin o rakamı tutuyor ise, tutuyor. fitre miktarını tutuyorsa Hı. tabii ki olabilir. Evet. Niye olmasın? Tamam. Yeter ki o rakamı tutsun. Hı. Bu evet. anlamda da fitrelerini verebilir evet. değerli dostlarımız. Devam ediyoruz hocam. Ee, şiddetli baş ağrısı sebebiyle kusan kişinin orucu bozulur mu? Şimdi e, kusma meselesi aslında bu da çok fazlasıyla bizim konuştuğumuz e, her daim anlattığımız Hı -hı. meselelerden bir tanesi. Ama karıştırılan bir konu ağız dolusu olup olmama meselesini bir genelleştirme yaparak ya abdest meselesinde de bu var. Oruçla karıştırılarak mutlak anlamda evet. kusmanın e, orucu bozduğu. Oysa kusma ihtiyari ve gayri ihtiyari olmak suretiyle oruç babında iki şekilde irdelenir. Abdest de aynı değildir. Abdest de mutlak manada ağız dolusu kusmuk ister kişinin iradesiyle olsun ister irade dışı olsun abdestini bozar. Ama oruç meselesine baktığımız zaman oruç için aynı şey söz konusu değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı hadis-i şerifi de vardır. Üç şey orucu bozmaz diye ki bunlardan bir tanesi de kusmaktan yani insanın gayri ihtiyarı kusmasından bahsediyor hı hı. ki Tuhfet sahibi Alaaddin Es-Semerkandi bu hadis-i şerifi Tuhfetül Fuka isimli eserde de nakletmiştir. Dolayısıyla bir insan gayri ihtiyari ki aslında sualde de bu yönde insan çok şiddetli başı ağardığı zaman bu midesine vurabiliyor ve bunun neticesi olarak insan kusabiliyor gayri ihtiyar olarak. Bu ne kadar kusarsa kussun bu insanın orucu bozulmayacaktır. Yeter ki kustuğundan kendi iradesiyle geriye bir şey yutmuş olmasın. Yutması, evet. O nokta tartışmalı bir nokta. İrade dışı gelirse bu sefer kustuk, amuk, ağız dolusu olup olmaması noktasında farklılıklar, iradesiz olursa farklı şeklinde ifadeler yer verilmekte. Ama bir insan ne kadar kusarsa kussun, eğer irade dışı bunu yapıyorsa, kendi iradesiyle, kendi isteğiyle bunu yapmıyor ise, hani affedersiniz parmak salması gibi hmm. böylesi bir durumda bu insanın orucuna zarar vermez kendi yaptığı zaman ama kendi iradesiyle bunu yaparsa kendi isteğiyle bunu yaparsa kendi kendini kusturacak olursa bu durumda ağız dolusu olup olmama noktasında ikiye ayrılacaktır. Hmm. Ağız dolusu değil ise e, ki abdest babında olduğu gibi bu oruca zarar değil ama ağız dolusu veya aşırı olacak olursa böylesi bir durumda oruç bozulacak. Oruç bozulur ama kefaret gerekir mi? Kefaret gerekmez. <gülüyor> Tamam. Kefaret daha gün fazla e, yani kişinin menfaatine yönelik bir işlem olması e, söz konusudur ki burada bir şüphe söz konusu olacağı için kefaret gerekmemekle beraber orucu bozulur. Gününe gün olarak o orucu kaza etmesi gerekecek. Eğer irade ile ağız dolusu kusarsa hmm. ama sualdeki ifade o değil. E, gayri ihtiyari hastalık neticesiyle istem dışı bir işlem olacağı için bunun oruca hiçbir tesiri yoktur. Abdest Parantez içine onu da sorayım hocam. Abdest konusunda bir sıkıntı olur mu? A kusmasının. Ee, onu söyledik aslında. Yani abdest noktasında iradeli veya iradesiz fark etmez. Hı -hı. Az dolusu olursa abdest bozulur. Evet. Az dolusundan az olursa abdest bozulmayacaktır. Bir diğer sorumuz da hocam. Ee, malumunuz salgın sebebiyle teravih namazını evde kılıyoruz. Namazı çabuk bitirmek için aralarda salatu selam okumuyoruz. Bazıları bunun doğru olmadığını söylediler. Sorun. Her dört rekattan sonra sallallahu aleyhi okunması gerekli midir? Bunun hükmü nedir diye soruyorlar. Evet. İbn-i Rahimullah Bahru Rayk isimli eserinde e, teravih namazını anlatırken niçin buna teravih denmiş? E, bu konuya dair der ki teravih tervihanın çoğudur, cemisidir. Terviha rahatlamak anlamında e, her dört rekatta bir dört rekat kılacak kadar istirahat etme anlamında. Bundan dolayı bu namazda yani dört rekatlar birden fazla olduğu için çoğul olarak teravih isminin verildiğinden bahsedilir. Ki bizim esnafımız geleneğimizde her dört rekatta bir, bir mola verilme Hı. tabiri caizse, bir istirahat etme o zaman zarfında da işte selam selam okunur. Hı. Veya bazı yerlerde farklı şeylerde yapılabiliyor. Kasideler, evet. Evet. Kasideler okunabiliyor. Bu teravih namazının sünneti olan bir şey değil. Öncelikle bunu vurgulayalım. Ama zararı olan bir şey de değildir. Hı -hı. Yeter ki o söylenen şeyler meşru olan şey olsun ki sallallahu söylem zaten artı insana sevap kazandıran bir işlemdir. Dolayısıyla bu namazda olan bir fiil değil. Namazın sünneti olan bir işlem değil. Ama geleneksel olarak o her dört vekatta bir dinlenmek, yani mola verme zamanında insanların e, bu anda selam selam getirerek bu zamanı geçirmesidir. Güzel bir şeydir. Peki ben bireysel olarak tek başıma kılıyorum. Ee, yani ıstırahat etmeye de ihtiyaç duymuyorum. İlle istirahat etmek zorunda mıyım? Hayır Peki. değil. Kişi onu devam ettirebilir. Veyahut istirahat ediyorsunuz. Selam selam okumak zorundayım. Hayır değil. Su da içebilirsiniz. Gidip o anda işte çoluk çocuğunuza da meşgul hmm. olabilirsiniz. Yani peş peş olacak diye bir şey de yoktur. Ki özellikle ev ortamında bunu kılıyorsanız ki günümüz şartlarında maalesef öyle oldu artık. Yani bu Ramazan-ı Şerif'i bu şekilde geçiriyoruz ki Rabbim tez zamanda eski hale ulaşabilmeyi de cümlemize nasip etsin. Anladım inşallah. Dolayısıyla okuyup okumaması, selam selam getirip getirmemesi namazla alakalı, namaza ilişkin hmm. bir mesele değildir. Namaza zarar, namaza bir zarar veren, olsun. namazın sünnetine halel getiren bir durum değildir. Yapar veya yapmaz, ıstırahat eder veya etmez kendi bileceği bir işlerdir. Bir Ramazan ayında şuna şahit olmuştum hocam. Bir yere misafirliğe gittik. İşte teravi namazına camiye gidelim dedik. Gittik işte yatsı namazını normal hoca efendi kıldırdı. Teraviye girince vitesi 4-5 atmaya başladı. Yani Fatiha'yı okuyor ne zaman okudu sonraki ayette ne okudu onu bile anlayamadık. Evet. Şimdi 4 rekatı bitirdik. Ette'yi atıyor okudum bir anda selam verdik. Yani salli barik falan onlar da zaten yok. Sonra 4 rekattan sonra Allah meselesini şey salatü selam getirdik. Sonra başladı ilah okumaya. Yani bir iki dakika, üç dakika ilahi okudu. Namaz belki iki dakika sürdü hocam. Ama dinlenme faslı daha fazla. Dinlenme faslı daha fazla sürdü. Yani burada da bir çelişki şey diyorum, var. ayarsızlık var, çelişki var yani. Maalesef ki ama e, bu konuda yani bundan e, birkaç yıl önce bu teravih namazlarında hakikaten çok hızlı kıldıranlar vardı. Ama hmm. kamuoyunda bu ciddi anlamda bir rahatsızlığa evet. sebebiyet verildi ki sağ olsun idari mekanizmada olan kişilerin de bu konuda e, terkinleriyle e, bunun önüne geçildiğini biz müşahede etmiştik. Evet. Geçen Ramazan'da tabi bu Ramazan'da müşahede edemiyoruz. Şey göremedik e, hocam bu ay. Bu, bu ay göremedik onu. E, ama geçen Ramazan ve ondan önceki Ramazanlarda bu hani Jet İmam ismiyle evet. anılan e, teravih kılınacak merkezlerin olmadığını en azından O Jet şu an evlerimizde hocam. Artık <gülüyor> görmedik. evlerde evet. Dolayısıyla bu zaten doğru bir şey değil yani bu namaz nafile bir namazdır, ya. sünnet bir namazdır ama sünnet olmakla beraber eğer kılınıyorsa farzları ve vacipleri olan bir namazdır. Ya. Yani şöyle bir şey yoktur bir namaz sünnetse bir namaz nafile ise onun içinde her yaptığın şey nafiledir diye bir şey yok. Yani onu da rahat rahat kıramaya, onu da yapmasın yani olur Yani farz olan şey. namazda kıraat farz, nafile namazda da kıraat farzdır. Ya hafife almak doğru bir şey değil değil mi o hocam? O da ayrı, evet. o insanın hatta itikadi olarak da sıkıntıya bile sebebiyet Hı. verebilir. Dolayısıyla e, o ki bu namazı kılıyorsa normalde tadil erkene riayet Hı. etmek gerekir. Çünkü tadil erken vaciptir. Namaz nafile dahi olsa tadil erken vaciptir. Hı olayısıyla bu namaza başladığın an zaten izan bir şuru dediğimiz Hanefi fıkhına göre başlamak da kişi onu kendine vacip kılmıştır. Ve bu namazı kılıyorsan da şartlarına riayet ederek evet. kılacaksın. Tadil erkana riayet ederek kılacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere üzerine bir atılacak bir çapul tarzında kılmamak hmm. e, gerekecektir ki o zaman sadece eğilmiş kalkmış olursun başka bir fayda temin etmiş olursun. Allah'ın namaz bile bettuaşın bu halde be. olmaktan cümlemizi muhafaza Amin, bulursun. Inşallah. Allah razı olsun. Bir diğer sorumuz hocam ee, Hesabıma göre ay baş haline gireceğim için savura kalkmamıştım ve iftara da hararet yapan yemekler yemiştim. Sabah kalktığımda ay baş haline girmediğimi fark ettim. Dolayısıyla oruç anayet ettim. Ancak öğleden sonra çok şiddetli hararetim oldu. Bir kitapta okumuştum şiddetli susuzluk olduğunda kefaret gerekmez diye o anda bu okuduğum aklıma geldi ve ne olursa olsun dedim dayanamadım su içtim. Gün içinde de adet oldum bana kefaret gerekir mi? Evet ilginç bir soru. Çok ilginç hocam. <gülüyor> evet yani bir de çok şey <gülüyor> batsız bir durum yani hocam. Şimdi şöyle bir olay var normalde bir insan hakikaten dayanamayacak bir durum ile karşı karşıya kaldığı zaman Böylesi bir durumda bu insanın orucunu açması kefareti düşürür. Bu doğru. Ama kişinin kendini bu hale sevk etmesi bu yanlış. Yani nasıl bir insan hakikaten damağı kurudu, artık nefes alamayacak bir duruma geldi. E, İlla ki su içmesi gerekiyor. Aksi takdirde e, helak olacak. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılara maruz kalacak. Yani böylesi bir durumda bu insan orucunu bozmasına ruhsat vardır. Kefaret düşecektir. Ama böyle bir duruma kendi iradesiyle geliyor. Nasıl Ramazan-ı Şerif ayında kendisi o şekilde kendini yoruyor ki mecbur olmadığı halde damağı kuruyacak tarzda su içmemesi durumda helakı kendisini sevk edecek tarzdaki bir hale sevk ediyorsa biz bundan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayıralım. Ama evet. gelelim bize sual eden bu kardeşimizin sualine. Bunu isterseniz şu şekilde ayıralım. Bir insan Ramazan-ı Şerif ayında Oruçlu iken oruç tutmama mazereti olmadığı halde orucunu bozmasına e, ruhsat verecek bir mazereti elinde bulunmadığı halde kasıtlı olarak orucunu bozacak olsa hı hı. bu durumda bu insana kefaret gerekir. Doğru. Yani 60 artı bir gün tutması gerekir. Yani iki gerekir. ay evet. bir gün kazadır hı hı. iki ayda kefarettir. Evet. İki ayın da peş peş olması gerekir. Hı hı. Buna bir kefaret diyoruz. Bu gerekir. Ancak daha sonradan bu insan gün içinde orucunu bozması gereken bir durum veyahut da bozmasına ruhsat tanınan bir durum söz konusu olsa hmm. üzerinde sabit olan bu kefaret düşer mi düşmez mi? Soruyu aslında bu şekilde erdeli. Evet. Yani bir şekilde size kefaret gerekti, bir şekilde kefaret zimmetinize sabit oldu ama gün içinde öyle bir duruma düştünüz ki o durumda da zaten orucunuzu bozmanıza ruhsat tanındı. Evet. Veyahut da oruç tutmamanız gerekti. Hı. Veya bozmanız durumda da kefaretin olmayacağı bir duruma düştünüz. İşte e, so Bay soru soran kardeşimizin hali de bunlardan bir tanesi. Evet. Yani gün içinde orucunu bozuyor. Kasıtlı olarak Hı. kefaret gerekiyor. Ama aybaşı haline intikal ediyor ki aybaşı hali olduğu zaman zaten orucunu bozması gerekirdi evet. Veyahut da hastalansa. Şiddetli bir şekilde hastalansa orucunu bozması gerekse. Ama orucunu bozma anında da kendinde bir hastalık yok idi. Evet. Veyahut da sefere çıksa. Normalde sefere çıkan bir insan e, başlamış olduğu orucu bozma ruhsatı yoktur. Ama buna rağmen bozacak olsa kefaret gerekmez. Hmm. Normalde gün içinde seferi değil idi. Orucunu kasıtlı olarak bozdu. Kefaret gerekti. Sonra gün içinde sefere çıktı. Bu durumda kefaret düşer mi? Bu noktada kitaplarımız e, meseleyi ele alırken der ki başına gelen bu olay yani oruç tutmamayı veyahut orucu bozmasına ruhsat tanınması veya kefareti gerektirmeyecek bir durumun oluşması eğer irade ile olması farklıdır, irade dışı olması farklıdır. Buna göre bir bayanın gün içinde aybaşı haline olması kendi iradesiyle oluşacak bir şey değil. değil. Veyahut da bir kimsenin gün içinde Orucunu bozmaya ruhsat tanıyacak derecede hastalanması kendi iradesiyle oluşacak bir işlem değildir. Hı -hı. Ama bir insanın gün içinde sefere çıkması kendi Cansi. iradesiyle Hı -hı. oluşacak bir işlemdir. Bu sebepten dolayı eğer gün içinde kefareti gerektirecek bir şekilde orucunuzu bozsanız ama gayri ihtiyari iradenizin dışında işte aybaşı haline intikal etmesi veyahut da hastalanması gibi bir durum olursa bu insana kefaret gerekmez. Hı -hı. Aslında biz kefaret gerektiği gibi görüyorduk onu iktidada ama sonunu göremediğimizden dolayı bir hükümü tam neticelendirmedik. Ben seferi de bekliyordum sizden hocam ama… Onu şu, ayrı söyleyeceğim çünkü… Evet dolayısıyla bu insan normalde kefaret gerekiyor idi kendisine ama öyle bir hale düştü ki zaten orucunu bozması gerekiyordu aybaşı haline geldi evet. veyahut da orucunu bozma ruhsatı oldu hastalandı. Böylesi bir durumda kefaret gerekmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama şunu yine vurgulayalım. Bu insan bu hale düşeceğini bilmediğinden dolayı Öncesinde orucunu kasıtlı bozmasından kefaretin gerekmesi ayrı bir şey. Günahkar olması ayrı bir şey. Evet, evet kefaret noktasında gayri ihtiyarı başına gelen bu halden dolayı kefaret düşer. Ama o an itibariyle bu şey başına geleceğini bilmediğinden dolayı orucunu bozmuş olmasından dolayı üzerine tereddüt eden günah bundan dolayı düşmez. Hmm. O günahı tövbe falan düşmesi gerekir. Hı. Peki sizin sualinize sefere çıkacak olsa bu irade yolu oluşan bir şeydir. Peki iradesiz hocam. Bir yerde çalışıyor. Dediler ki ona sen bugün şu yola gideceksin. Bakın irade veya irade dışını şöyle anlayabiliriz. Semavi veya gayri semavi. Heh, tamam hocam. Yani birilerinin sizi icbar etmiş olması neticede orada siz o icbara boyun bükerek gidiyorsanız bu bir iradedir. Evet. Ama bir insan hastalanması bu anlamda baktığımız zaman semavidir. Evet. Aybaşı hali olması semavidir. Bu şekilde bir ayırıma gitmemiz gerekir. Dolayısıyla siz... Kefareti gerektirecek bir şekilde orucunuzu bozdunuz. Sonra eyvah ben ne yaptım ya bari bir sefere gideyim de bu kefaret borcunu düşüreyim. Nereye çıkarsan çık isterseniz dünyayı dolaşın bu kefaret zimmetinize hmm. sabit olmuştur. Ben dedim Şimdi böyle bize... bir şey olsaydı hani sefere çıkın en azından kefaretten evet. kurtaracaktık ama olmadı. Hocam bu soruyla programımızın sonuna geldik ama şunu e, zekat mevzusunu bugün... Yani özellikle incelediğimiz için sormak istiyorum. E, bu gün sistemiyle ev almak üzere kayıt olan kardeşlerimiz var. sorularımız da var. Hani orada daha günleri çıkmıyor ama paraları birikmiş oluyor ve ödemeye de devam ediyorlar. Borçlara evet. da oluyor bir yanda. Bunlar zekatlarını nasıl verecekler? Tabii bu konuda e, öncelikle şunu ifade etmek isteriz. E, bu gün sistemiyle yapılan ev veyahut da emtia satışlarının biz geneline fetva vermiyoruz. Evet. Bu konuda mülk şirketi diye e, tasarlanan e, hatta sözleşmesi üzerinde bizim fetvadaki hoca efendilerin ciddi anlamda çalıştıkları bir sistem hı hı. ki bunu uygulayan e, birkaç e, firma var. E, bunların e, bu uygulamasına tabii biz firmalara sertifika verme anlamında değil ama e, bu denilen reçeteye uymaları kaydıyla buna fetva veriliyor. Evet. Bunu bir kere söyleyelim. E, peki soru soran kimsenin sorusunu da bu yönde ele alalım. Yani böyle bir firmaya e, kişi başvursa ve para verse verse verse daha henüz evi çıkmasa e, ama içeride biriken parada nisaba ulaşsa bu insan bu paraya zekat verecek midir, vermeyecek midir? Bu meseleyi bu şekilde irdeleyecek olursak tabii konuyu biraz açmamız gerekir. E, biz bu meseleyi değerlendirirken, mülk şirketi tarzında değerlendirirken şu şekilde değerlendirmeye tabi tuttuk. Bir organizatör var, yani kurum sahibi var. Bir de bu organizatörün organize etmiş olduğu işleme iştirakçılar var. Evet. Diyelim ki 10 kişi toplanıyor, herkes birer lira para koyuyor o ay içinde... 10 lira bir para oluyor. 10 lira parayla bir emtia alınıyor ve kurrası çıkan kimseye o veriliyor. Bu saatten sonra o 10 kişiden bir kişi geri çıkmış oluyor. 9 kişiye bu kimse tekrardan 2. ayda tekrardan para veriyor. 9 kişinin parası birikiyor. Yine 10 kişilik bir para ortada oluyor. Onunla bir emtia daha alınıyor. Yine birine veriyor. Bu şekilde eritiliyor sistem. Evet. Tabii bu üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncı sistemde yani kişilerde içeride devamlı vermiş olduğu paralara mukabil bir birikim, birikim söz konusu oluyor. oluyor. Bu ne olacaktır? Bunu biz değerlendirirken hani iptidada on kişi örneğimiz hı. üzerinden gidecek olursak on TL birikiyor ya evet. bu on TL üzerine bir emtiya alma noktasında kuruma kişiler vekalet vermiş oluyor. Hı hı. Ve o kurum o vekalet ile bir mal satın alıyorlar. Hmm. E, aldığı ev, daire. Ama bu daireyi satma niyetiyle alınıyor. Çünkü kurası kime çıktıysa e, aynı satış bedeliyle, kaç para aldığı zaman aynı bedelle o kişiye bu satılacaktır. Evet. Buna tebliğe akli denir. Yani kaçı alıyorsan aldığın fiyatı aynı şekilde yansıtma. Hmm. Dolayısıyla bu şöyle bir şey olmuş oluyor. 10 kişinin parasıyla ortaklaşa bir daire alınmış oluyor. Bir, bir Ve 10 kişinin 9 kişisi hissesini o bir kişiye satmış, satmış oluyor. Al sat, al sat yapmış oluyorlar. Hmm. Dolayısıyla siz para veriyorsunuz, bir mülk alıyorsunuz evet. vekaletinizde evet. ve o mülkü satma gayesiyle alıyorsunuz Hı -hı. ve satış gerçekleşiyor. Evet. Ve bu saatten sonra sizin içeride paranız yok, sizin içeride alacağınız var. Hı -hı. Kimden alacağınız var? Dairesi çıkan kişiden, yani hissenizi satın alan kişiden alacağınız evet. var. Dolayısıyla o hisseyi siz ona satarken onu daha doğrusu satın alırken ona satma gayesiyle aldığınız için bu bir ticari, ticari. gayedir. Oo, ticari evet. gaye olduğu için bu para zekata tabi bir para olacaktır. Çok enteresan evet. Bu bizim yani onlar fedva... biriken olarak bakıyor ama aslında biriken mal değil. Burada bir, bir ticari satış mal oluyor tabii. ve evet. satıştan kaynaklı kişinin bir alacağı oluyor. Bu bir şey, evet. Ve bu alacak yani daha doğrusu bu satış İptidada alışı satış için yaptığı için buna bir uruzu hmm. ticari olarak bakılması gerekiyor. Bu bizim meşru olarak gördüğümüz sistemde böyle olduğu gibi piyasada yaygın olup da bizim fetva vermediğimiz sistemlerde de bu şekilde olmasa da orada da bir ivazlı hibe şeklinde hmm. düşünülüyor. Veyahut da işte e, karz gibi düşünülüyor. Birçok siteler var. Veyahut da e, işte e, noksanlaşan ortaklık gibi bir takım ifadeler kullanılıyor. Bu bağlamda da bakıldığı zaman bu hani bizim fenomenimiz. Fetva vermediğimiz sistemlerde dahi burada dahi biriken de bir alsat söz konusu olacağı için biz oradaki paranın da zekata tabi olacağını, fetva vermemekle hmm. beraber zekata tabi olacağını söylüyoruz. Tabi burada şöyle bir e, sual de kişilerin aklına gelebilir. Ya benim hiç evim yok. E, ben ev almak için bir para biriktirse idim. Kenarda bu para birikmiş olsaydı hani bu sisteme girmiyorum hmm. da kenarımda yastık altında biriktiriyordum. Zaten ev asli bir ihtiyaçtır. Olsaydı zaten ben bu eve zekat vermeyecektim. Bu evi almak için biriktirdiğim para da asli ihtiyaç gibi değerlendirilebilir mi? Şeklinde belki bir soru akla gelebilir. Bu nokta Hanefi fıkhında e, İbni Melek Rahimullah tarafından dillendirilmiş olsa da ki o böyle bir paraya zekatın olmayacağını söylemiş olsa da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre eğer para olarak elinde duruyorsa ve üzerinden bir yıl da geçmiş ise bunun ileriye dönük olarak ev alma niyetinin taşıması sonucu değiştirmeyecektir. Hmm. Evet eviniz olsaydı bir asli ihtiyaçtı. Ama siz illaki ev sahibi olmanız asli ihtiyaç değildir. Hmm. Bir yerde barınmanızdır. Ki zaten bir sene bu paraya dokunmadan bu kenarda durup da siz maaşiyetinizi temin edebiliyorsanız bir şekilde bir yerlerde barınmış iseniz demek ki o para sizin için asli ihtiyaç değilmiş Olduğu anlaşılıyor ki dolayısıyla bu para nisap miktarı ise üzerinden de yıl geçmişse ve bu kişinin borcu da yoksa tabii hmm. bu da önemli. Eğer kişinin borcu varsa zaten borcu hmm. çıkartacaktır. kireye bir şey kalmıyorsa zaten zekat da vermeyecektir. Evet hocam bu soruyla da programımızın sonuna geldik. Son olarak dua bağımda neler söylersiniz? Ee, Rabbim hakkı hak bilip tabi olmayı batılı batıl bilip ondan son derece sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Hmm. Ee, yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin tamam, ki mübarek bir aydayız, rahmet Hı. ayındayız artı buruk geçen bir rahmet Hı. ayındayız ki bu burukluk da bizim kurbetimizi arttırması Hı. gerekir, kulluğumuzu arttırması gerekir, aziyetimizi çünkü evet. artık haykırır bir durumdayız. Hakikaten aciz kaldık. Bireysel olarak değil devletler aciz kaldı. O kendilerini muhtedir sayan insanlar aciz kaldı. Her şey artık bitti. Evet. Tabiri caizse Ebrehe'nin ordusu nasıl ki kuşlar tarafından aciz bırakılıyorsa günümüzde ise bir avuca sığmayacak mikroplar, yani bir avuçla alınabilecek mikroplar tarafından evet. dünya aciziyetini artık itiraf eder bir hale geldi. Rabbim tez zamanda e, bu sıkıntıları Müslümanların başlarından halla asan eder. Amin. Tez zamanda e, hayırlı bir şekilde eski günlerimize dönmeyi Rabbim cümlemize nasip eder. Tabi eski günlerden kastettiğim bu bela, bu musibetin gelmesine sebebiyet veren günahlarımıza değil, belki bundan ibret de. almış, Bundan tövbe etmiş kendimize çeki düzen vereceğimiz bir eski döneme İnşallah. dönmeyi kastediyorum ki, e, ki bir nimet elden gittiği zaman insan onun kıymetini biliyor. Evet. Nimet eldeyken onun kıymetini bilmiyor. Camiye gidip de saf tutarak namaz kılmak ne büyük bir nimetmiş. Camiye gidemediğimizden bunu anlıyoruz. Beytullah'ta tavaf edebilmek ne büyük bir nimetmiş. Edemezsek de en azından ekrandan orada tavaf edenleri görebilmek ne büyük ya. bir nimetmiş. Şimdi onu bile göremeyecek bir hale geldik. Rabbim tez zamanda o nimetleri tekrardan bize tevdi etmesini niyaz ediyoruz ki ha. inşallah müşterek olarak karşılıklı olarak bu duaları her daim dilimize eksik etmeyelim. Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Tamam. Allah razı olsun inşallah. inşallah. hocam. Tabii bu arada bu korona vesilesiyle de yani sebebiyle aslında kendi eşimiz dostumuz çevremize de birçok büyüğümüzü, hocamızı veya sevdiklerimiz de toprağa verdik işte vefat ettiler. Onlara da Rabbim rahmet eylesin. Aynen. Özellikle yakınız Zamanında vefat eden Ömer Döngeloğlu hocamıza da yine Aha. Yüce Rabbimizden rahmeti niyaz ediyoruz. Tüm geçmişlerimize de bu anlamda rahmetle yad ediyoruz. Özellikle programımızın başında belirttiğimiz bir konu vardı. Sosyal medyada çokça yayılan işte belli rakamlar verilerek zekatlarınızı şu kadar vereceksiniz diye buna detaylı bir şekilde açıklık getirdik. Lütfen bunları da göz önünde bulundurarak, nisap miktarını göz önünde bulundurarak lütfen zekatlarınızı ona göre hesaplayın inşallah. Değerli dostlar programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihaletlealigül.tv komuter adresinden tekrardan gönderebilirsiniz. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.